İnsanın Hakikati ve Nefs Nefs birçok manalara gelmektedir. 1. Mesela kan, sinir damarları, kemik ve adaleden mürekkep olan beden heykeline nefs denilir. Bu cihetle nefsin hakikati bize maksat olmadığından dolayı beyan etmeyiz. Yani bu cihetle ondan bahsetmek tabiplere aittir. İlmi teşri bundan bahseder. 2. Fiziki olarak hareket eden beden cüzlerine de nefs denir. Bu dahi bizim maksadımız değildir. 3- İnsanın içinde gazap ve şehvet kuvvetlerini taşıyan ve bundan mürekkep olan nefs eşit hayvani ruhtur. Naslarda ahlak kitaplarında ve tasavvuf kitaplarında zemmedilen nefsten murat şeriatin dairesinin haricinde heva ve isteklerine uyan hayvani ruhtur yani nefstir. Artık ahlakçılar ve tasavvuf ilmiyle iştigal edenlerin kısma azemisi, nefs deyip onu zemmettikleri zaman insanın bu cihetini kastetmektedirler. Elbette bundan bahsedeceğiz. Hadis-i şerifte En çok sana düşman, iki yanların arasındaki olan nefsindir diye buyuruldu. 4. Nefs, ruh ve nefsten ibaret insanın hakikatidir. Yani insanın kendisidir. Elbette bundan da bahsedeceğiz. Hafız Zebidi diyor ki, Nefsten murat, herkesin ene, sözüyle kendisine işaret ettiği hakikattir. İlim erbabı, ene, ben, lafzıyla kendisine işaret edilen şey, müşahede edilen insanın bedeninin heykeli midir, yoksa başkası mıdır diye ihtilaf ettiler. Birçok insanlar ve kelamcılardan birçoğu, İnsanın hakikatinin bu beden olduğunu ve ''ben'' kelimesiyle ona işaret edildiğini zannettiler. Bunların sözü kesinlikle batıldır. ''Ene'' yani ''ben'' kelimesiyle kendisine işaret edilen insan bu bedenden başkasıdır.'' diyen ulema da ihtilaf ettiler. ''A. O cisimdir. B. O cismanidir. Yani başka bir şeyin görüntüsüdür. C. Ruhani bir cevherdir.'' dediler. Ve bu üçüncü görüş, allah Teala'nın varlığını kabul eden hükema, eşit feylosofların görüşüdür. Bu hususta ehli mükeşefe erbaplarından bir cemaat muvafakat ettiler. Sonra bu görüşün, eşit mezhebin hak olduğuna uzun uzadı birçok deliller getirerek ispat ettiler. Ve nitekim İmam Fahreddin Razi, tefsiri kebirinde diyor ki, Onlar dediler ki, insanın hissedilen heykelden ibaret olunması mümkün değildir. Çünkü beden cüzleri daimi surette mahu ve zevalde çoğalmak ve noksanlıkta kemil bulmak ve eritilmektedir. Şu halde ene, ben kelimesiyle kendisine işaret edilen insanın hakikati, ömrünün başlangıcından sonuna kadar değişmeyen bir tek şeydir. Çünkü değişen şeye işaret edilmez. Binanale her şahsın nezdinde ene ile kendisine işaret edilen hakikatin, eşit var olan insanın, bu heykelden ayrı olması gerekir. El-Hak, nefs yani ene ile kendisine işaret edilen insanın hakikati, ruh ve nefsten mürekkep olan insanın zatıdır. Beden ise onun görüntüsüdür. Eğer dini emirleri hayatına hakim kılmakla mutmain olursa, eşit sükunet bulursa ulvi ve şereflidir. Aksi takdirde nefs, gazap ve şehvetten mürekkep olduğu için tabiat işer şer olduğundan mutmain olması imkansızdır tabiatıyla şerre meyledici ve şer işlemesine düşkün olduğu için de emmare diye vasıflanır. İmandan mahrum emmare nefste lazaf ve şehvet kuvvetini birleştiren ve kendisine mücerred dünya hayatı bütün özellikleriyle sevdirilen nefstir. Makamı küfürdür. Bu itibarla Zügyüne lillezîne keferul hayâtul dünya ve yesharûne minel lezîne وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُوا مَنْ يَشَعُوا بِغَيْرِ هِسَابٍ İnkar eden kimselere dünya hayatı, kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşler, salma atlar, samal hayvanlar ve ikinlerden gelen mahsuller bezinip süslendirildi, beğendirildi. Bundan dolayı onlar iman edenlerle alay ederler. Takva sahipleri müminler ise Kıyamet gününde onların fevkindedirler. Allah, dilediği kuluna hesapsız rızık verir.'' buyuruldu. Dünya hayatı kendisine süslendirilen nefse emmare, hiz bir şeytandan sayıldı. İşte bu nefsi terbiye etmek, onu Allah Azze ve Celle'nin zikriyle itaatkar kılmak farz olan bir vecibedir. Ve bu vecibeye terbiye-i nefs denilmektedir. Şayet bu nefs başkalaşıp, Kur'an-ı Hakimi hayatına hakim kılarsa ve beşeri vasıfları, sıfatları, istek ve arzuları meleki ulvi vasıflara dönüşürse Hizbullah'tan verir. İnsanın ruhu, âlâ-yı bedenin kafesine iniş yapıp, ruhi hayvani yani gazap ve şehvetten mürekkep nefs ile birleşince, nefs ona dünya hayatının lezzetinin şarabını içerir. Yani hizmetçisi olması hasebiyle onu aldatır, bir memur amirine şarap içerip sarhoş ettirdiği gibi. Yahut dünya hayatının idamesinin levazımlarını kendisine gösterip lezzetlerini tattırmakla onu sersemleştirir. Artık padişah mesabesinde olan ruh sarhoş olunca tabiatıyla emri altına giriverir. Diğer taraftan insanın bedeninin haricinde şeytan da nefse emmareye yardımcı olmak hasebiyle türlü hilelerle ruhu asli maksadından yani uhrevi nimetlere ulaşmasından alıkoyar ve fani olan dünya hayatının bekasını telkin eder. Derken artık şeytan dünya hayatının ebedi oluşuna inandırarak insanı şüphe, nifak, küfür, şirke düşürür. Nitekim Adem'in hadisesinde Allah Azze ve Celle, İblis'e gazap edince İblis bir taraftan masiyetini Allah'a isnat etmekle, diğer taraftan kendi benliğini ortaya koymakla şöyle dedi. قال فبما أغويتني لأكدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من dedi ki Öyleyse senin beni azdırdığın şeyin sebebiyle ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde otururum eşit tuzak kuracağım sihirbazlığımla dünya hayatını kendilerine süslendiririm Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelirim. Taat ve ibadete istek ve arzularını keser, azimlerini kırarım. Artık sen de onların birçoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Yani sen beni şakı kılıp helak ettiğin için ben de Adem'in zürriyetlerinin itikat ve fikirlerini değiştiririm. Hak ve hakikatten uzaklaştırırım uhrevi saadetin kazanılmasına vesile olabilecek taat ve ibadetlerin yolundan saptırırım. Ve bin netice onlar da şek ve şüpheye düşerek senin birliğine inanmayacaklar, inansalar dahi rüya ve nifak hastalıklarıyla nimetine şükrünü ifa etmekten uzaklaşacaklardır. min مِنْ eydihim ve min خَلْفِهِمْ Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından gelirim. Yani müstakbelde ahiretin varlığı hakkında onları şüpheye düşürürüm. Ve halihazırda yani dünya hayatında iştihak ve arzularını, amaçlarını dünya hayatının lezzetlerine çeviririm. Şöyle ki emel ve amaçları sadece dünya hayatı olacaktır ve kendileri tevhidde gevşeyeceklerdir. Wa an eymanihim wa an şemailihim. Sağlarından, sollarından gelirim. Sağlarından gelip dini emirleri onlara ehven gösteririm. ''Sollarından gelip masiyetlere iştiyak, arzu ve isteklerini artırırım.'' Şöyle ki, ''Masiyeti işlemekle tevhidten uzaklaşacaklardır.'' diye i̇bn Kesir, Şeyh İsmail Bursevi ve birçok müfessirler tefsir ettiler. Artık nefs ve şeytan birleşince, o ulvi ve ahzini takvimde olan insanı heva ve hevesine taptırırlar. Bu itibarla Allah-u Teala, ''Era'eyte menitteheze ilahehu hevâhu afa ente tekunu aleyhi vekîle.'' Habibim, nefsinin kötü istek ve arzularını, eşit duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil, koruyucu, mürşid olacaksın buyurmuştur. Zavallı insan ruhu sersemleşip dünya hayatının lezzetlerini ön plana alınca artık şeytan onu nefsin istek ve arzularına taptırır. İbni Kesir diyor ki, nefs her ne vakit bir şey görüp ona meylederse onu sever. Artık sevdiği şey yani nefsin istek ve arzusu kendisine din ve mezhep olur verir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ehedü aduvike nefsuke lletî beyne cenbeyke. En çok sana düşman iki yanların arasındaki olan nefsindir." diye buyurdu. Bu nefs nefsi emmare'dir. Ruhaniilerden şeytan kendisine yardımcıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فأصاه فأسلم فغفر له ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له أتهاجر أتدع عرضك وسمائك فأصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل ve tuktelu fetünkehu nisauke fe yüksemu maluke fe asahu ve cahede fe men fe ale zhalike fe mâte kâne hakkan alallâhi en yudkhilehul cenneh ve in gharika Allah hakkan alallâhi ve in ve kasatü Gerçekte şeytan, Adem oğullarına tuzak kurmak için yolları üzerine oturdu. Mesela ilahi emirlere boyun eğmek yolunda insana oturdu. Ve şöyle dedi. Şimdi sen Müslüman olacak mısın? Dinini ve babalarının dinini bırakacak mısın? Mümin olan ona isyan etti ve Müslüman olduğu ve kendisine muafiret olundu. Sonra hicret yolunda ona oturdu ve şöyle dedi. Şimdi sen maddi olarak küfür diyarını, manevi olarak şehvet ve gazap yollarını, eşit dünya lezzetlerini bırakmakla, Hicret edecek misin? Yerini ve göğünü bırakacak mısın? Yine mümin olan isyan etti ve hicret etti. Sonra kendisine cihat yolu üzerinde oturdu ve şöyle dedi. Şimdi sen cihat mı edeceksin? Halbuki cihat nefs ve malın telefinden ibarettir. Bu sebeple vuruşursun, akabinde öldürülürsün, akabinde kadınların nikahlanacaklar ve malın taksim olacaktır. Mümin yine ona isyan etti ve cihat etti. Kim bunu işlerse, ve akabinde bu hal üzerinde ölürse Allah Teala'nın onu cennete sokması gerçekleşmiş bir sözdür suda boğulsa yine Allah Teala'nın onu cennete sokması gerçekleşmiş bir sözdür bineyi kendisine çifte vurarak öldürse yine Allah Teala'nın onu cennete sokması gerçekleşmiş bir sözdür artık insan iyi yani saadet ve kötü yani şekavet olmak üzere birbirinden ayrılan iki yolun çatal noktası üzerindedir Başka bir ihtimal olmaksızın üç hali vardır. 1- Allah korusun nefsinin ruhuna galebe çalması ve şeytanın da yardımcı olması sebebiyle ya alabildiğine lezzetlere dalacak, şeytanın ilkatını, vesveselerini, telkinlerini kabul edecek, ettiyse artık nefsinin istek ve arzularını tanrı edinmiş ve dolayısıyla cehennemliklerden olacaktır. Kibirlilik, eşittir üstünlüğü taslamak, ucup, eşit benliğini ortaya koymak, Nifak, eşit zahirde inanır gibi batında inkar etmek sebepleriyle ebediyen ateşte kalacaktır. 2. Yahut da bunun tam aksi olarak nefs ve şeytanın ilkaatlarından yüz çevirip hakkın emrine teslim olacaktır. Küfürden, şirkten, nifaktan takvasıyla arınacak ve meleğin de kendisine yardımcı olması sebebiyle de İslam'a teslim olup alışmış olduğu tüm örf ve adetleri, kötü huyları, Müslüman olmayan çevre ve hatta babalarının kötü ahlaklarını bırakmakla nefsiyle şeytanıyla çarpışacaktır. Bunlara karşı gelmekle taat ve ibadette bulunacaktır. Tevhide inanarak Rabbine tapacaktır ve bu sebeple ebedi saadete kavuşacak, cennete girecektir. 3- İslam'a teslim olduğu yani inandığı halde bazen ihlasın galebe çalmasıyla türlü masiyetten arınacak, mücahid olacaktır. Bazen de riyanın galebe çalmasıyla en geniş manayla Amentü'ye inandığı halde Allah Azze ve celle isyan edecek, müra'i, asi ve fasık olacaktır. Bunun da üç hali vardır. Birincisi, masiyette olduğu halde ölmesi ve muvakkaten azaba çarpılmasıdır. İkincisi, Allah'ın Resulü ve tabi'lerini sevdiği için sevdiği alimlerin, salihlerin tarafından şefaat kendisine ulaşacaktır. Yani hakkında şefaat kabul olacaktır. Üçüncüsü, yahut da istemeyerek günaha çarpıldığı ve Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kalbinde yerleştiği için Allah Azze ve Celle'nin affuna mazhar olacaktır.